İnna al-hamdu Lillāh, n-ḥamduhu, n-istā'īnuhu, istāfiru min shurūrī anfusīna, v-min shiyyātī amalīna. Min yehdihillāh, f-lā muzill-lahu, v yudlil, f-lā hādīl. V-šadūllā, ilāha illā Llāh w abduhu salli wa sallim wa barik. Ala abdike ve rasulike muhammedin ve Ala âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'di. Bugün 2 Mart 2010 Salı. El-Kavâidul El Musla fi Sifâtillâhi ve Esmâ'îl-Husnâ. El-Kavâidul Musla Şerh derslerimizin 5. Beş, dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'de. En son kitapta Şeyh Usaym'in Rahim'e 4. kaydede kaldık. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri hakkındaki dördüncü kaidemiz. İbn Useymi'nin rahimeullah buyuruyor ki el kaidatu rabi'a ah. 4. kaydı. Delalatu esma'illah taala ala, ala zatihi ve sıfatatihi تكون bil mutabakati ve tadammun. Delalatu delalatu esma'illah taala ala, ala zatihi ve sıfatatihi تكون bil mutabakati ve bitadammun ve bil iltizam. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerinin zatına ve sıfatına delalet etmesi mutabakat tedammun ve iltizam yoluyla olur tamam Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinin zatına ve, delal e ve sıfatlarına delalet etmesi mutabakat yoluyla veya tedammun yoluyla veya iltizam yoluyla olur bunlar nedir bunları açıklayacağız İnşallah. Şimdi ne demek bu? Allahu alem tabii bu önemli Şeyh de birazdan zaten bunun önemine vurgu babından bir cümle edecek, bu kaydın önemine vurgu babından. Allahu alem bu kitapta en önemli konularımızdan bir tanesi bu. Yani dedik baya bir kayda sayacak, 21 tane falan bu kitapta kayda var. Bunlardan dördüncüsü bu, bugünkü işte zikrettiğimiz kayda ve bu dördüncü kayda bu 21 kayda arasında en önemli kaydelerden bir tanesi. Tafsilli bir mevzu, ince bir mevzu, dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Fıkh edildiğinde birçok semeresi var. Çünkü biliyorsunuz biz dersimizde usulümüzdür. Kaydeyi veriyoruz. Önce sonra fıkkını beyan ediyoruz. Nasıl anlaşılacak bu kayde? Sonra bu kaydenin semereleri nelerdir? Bize e, nasıl bir faydası olur bu kaydenin? bu kaide nerelerde kullanılır tamam? bu kaide ile hangi işkaller çözülür hangi işgallerin içinden çıkılır bunları da zaman zaman ne yapıyoruz çoğunlukla veriyoruz şimdi bugünkü kaide Şeyh Hüseyin'in de dedik ki birazdan cümlesi gelecek hakikaten çok önemli kaidelerden bir tanesi ve bu kitabın en önemli kaidelerinden birisi veya hatta belki de en önemlisi bile diyebiliriz şimdi bismillah nedir bu Dedik ki Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine has isimleri var değil mi? Bu isimler zatına ve sıfatlarına ne yapar? Delalet eder. Yani Allah'ın ismi hem ismidir hem de o isimin altındaki ne? O isim o kendi altındaki sıfata ne yapar? Delalet eder. Ancak bu delalet etmesi ya tada, mutabakat yoluyla olur ya tadanmun yoluyla olur ya da iltizam yoluyla olur. Bu ne demek? Şimdi bunu anlamadan önce Allah subhanehu ve teala'nın isimlerine veya sıfatlarına bakmaksızın, yani bizim bu şu anki konumuza bakmaksızın sadece delaletül mutabaka, delaletül tadammun ve delaletül iltizam ne demek? Bunları önce şerh edelim, anlayalım ki sonra Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinin zatına ve sıfatlarına mutabakat, tadammun ve iltizam yoluyla delalet etmesinin ne demek olduğunu o zaman anlarız. Tamam Şimdi Arap dilinde lafızlar bir manaya delalet etsin diye. Bir manaya yani bir manaya delalet etmesi için konmuştur. Değil mi? Yani her lafız bir manaya delalet etmesi için konmuştur. Yani Türkçede de külliyen yani öyle. Bir lafız kullanırsın, bir lafız ortaya koymuştur Türk dili edebiyatı. Bu lafız ne? Herhangi bir manaya delalet etsin diye. Tamam mı? Bu bedehi maruf bir şey. Yani mesela Araplar es tu der. Örnek es-sabbûra. Bu bir lafızdır. Doğru mu? Bir kelimedir, bir lafızdır. Doğru mu? Peki, bu sabbura bir manaya delalet eder. Ne? İşte buna delalet eder. Çünkü sabbura ne? Yazı tahtası. Tamam mı? O zaman lafızlar, yani Arapçada lafızlar bir manaya delalet etmek için konmuştur. Yine kalem mesela. Kalem der Arap. Bu nesneye delalet etmesi içindir. Kalem lafı. Tamam mı? Buna benzer. Bu yani kısacası her lafız özel bir manaya veya manalara dikkat et. Özel bir manaya veya manalara delalet eder. Neden manalara diyoruz? Bunu da kısaca anlatalım. Mesela yüz kelimesi bir lafızdır ama birden fazla manaya delalet eder. İnsanın uzvu olan yüze delalet eder. Rakam olarak yüze delalet eder değil mi? Bir de suda yüzme olayı var. Yani denizde havuzda yüzme olayı var. Bu da bir yüzdür. Tamam Emir babından. Tamam, o yüzden mana veya manalara diyoruz. Sonuçta ala kulli hal sonuç aynı. Bu lafız ya bir mana ya da birden fazla manaya delalet etmek için konmuştur. İşte mesela bir manaya delalet eden bir lafız. Herhangi bir lafız düşün. Bir manası var. O delalet ettiği o lafız yani o kullanılan o lafız ya mananın içerdiği mananın ya tümüne delalet eder. Ya tümüne delalet eder. Ki biz buna ne deriz o zaman? Tümüne delalet ederse. Delaletül mutabaka. Mutabakat olarak delalet etmesi deriz. Mesela kaleme örnek verelim. Şimdi bu kalem. Bunun içinde mürekkep var. Bilme. Bu mürekkebi taşıyan içerisinde ayrı bir e, plastik var ince. Sonra dışını başka bir plastikle kaplamışlar. İşte kapağını koymuşlar vesaire. Bu kalem. Kalem bir lafız arap almış kalem lafsını koymuş ki böyle bir nesneye delalet etsin diye. Şimdi kalem dediğin zaman bu nesnenin neresine delalet eder bu? Bütününe. Bütününe. İçindeki mürekkebi vesaire ucu, değil mi? Dışı, eğer içerisinde yay varsa yayı hepsine delalet eder kalem dediğin zaman. İşte lafsın içerdiği mana. Ki bizim verdiğimiz örnekte kalem. Kalemin içerdiği mana bu. İşte lafsın içerdiği mananın bütününe delalet etme olayına ne deriz biz? Mutabaka Babam beni Yılmaz diye isimlendirdi Yılmaz bir lafızdır Babam o lafzı Bana delalet etsin diye koymuştur Yılmaz dediğin zaman benim parmağım mı Tırnağım mı saçım mı hangisi Anlaşılır bütünüm İşte bu Yılmaz'ın Benim bütünüme delalet etmesi Olayı nedir delaletul Mutabaka bunu anladık Şimdi bunların bu zaten Dilde maruf bir şey ki bu, bu çok önemli tabii bunları aklımıza tutacağız. Birazdan gelecek bizim mevzumuzla alakası. O zaman birisi dese ki eee delaletu'l mutabakanın tarifini deriz ki delaletu'l lafzı ala kamili ma'nahu. Delaletu'l lafzı ala kamili ma'nahu. Tamam. Yani lafsın kendi içer, içerdiği mananın tümüne delalet etmesi denir. Tamam bunu ezberleyeceksin inşallah. Önümüzdeki dersi öğreteceğim tamam mı? Delaletu'l lafzi ala kamili ma'nahu. Burayı tekrarla. Delaletu'l lafzi ala kamili ma'nahu. Delaletu'l lafzi ala kamili ma'nahu. Tamam. Lafzın kendi içerdiği mananın tümüne delalet etmesi. Mesela tabii bunu örneklendiriyoruz. Mesela ev lafzı. Ev bir lafızdır değil mi? Ev lafzı neye delalet eder? Kendi odalarına mutfağına, kapılarına, çatısına, duvarlarına, pencerelerine delalet eder. İşte buna ne denir? Delaletül mutabaka. Neden? Çünkü Arap bu lafsı yani ev lafsını mesela bu şeylere yani kapı, oda, pencere vesaire bunlara delalet etmesi için konmuştur. O yüzden sen bazı cüzlerini çıkarman asıldın dışına çıkmandır. Tamam? Eee bizim saydığımız oda mutfak vesaire banyo e, çatı pencere vesaire bunların hepsi ev lafzının içine dahildir çünkü ev lafzı delaletül mutabaka olarak bütün cüclerini içermiştir tabi e, şu yanlış anlaşılmasın biz mesela e, şey demiyoruz yani penceresiz ev olmaz kapısız ev olmaz adam yapar kapı koymaz ona ev denir mi denir ama kamil bir ev midir? Değildir o ayrı bizim mevzumuz o değil yani asıl üzerine konuşuyoruz herhangi bir nesine düşün tüm e, nesine oluşturan tüm cüzler bu cüzlere de delalet eden o lafız bu haliyle ne? mutaba mutabakadır burayı anladık şimdi ikincisi İbn de söylemişti Delaletü tadammon kapsama aslında bu biraz da kapsama denebilir ama bu ne demek İkincisi delaletu tadamun. Yani Arap bir lafız koymuş. Bu lafız herhangi bir şeye delalet ediyor ama o şey cüzlerden oluşmuş. Sen o lafızla o şeyin bütününü dilde bir cüzünü kastedebilirsin. Tamam mı? Şeyin ne yaparsın? Bir cüzünü kastedebilirsin. Şimdi delaletu tadamun'un manası ne? Delaletu lafzı ala cüz'i ma'nahu. Bunu da ezberliyorsun. Delaletul lafzı ala cüz'i ma'nahu. Lafzın kendi manasının sadece cüz'üne delalet etmesi. Lafzın kendi manasının, yani lafız bir manaya delalet ediyor. O mananın ne? Cüz'üne delalet etmesi. Mesela bu bir nesne, bun, bun, bunun bir lafzı var, bunun bir ismi var. Sadece şu cüz'üne delalet etmesi gibi. Tamam Mesela ev lafzını, yine örnek verelim. Ev lafzı. Ev kelimesinin tek başına çatıya delalet etmesi veya yine mesela ev lafzının duvarına delalet etmesi gibi. Şimdi sen ev dediğin zaman, tek başına ele aldığın zaman bu bir pencereye delalet ediyor mu? Ediyor. Cüzmanı olarak ne? Ediyor. Değil mi? Çünkü ev dediğin zaman biz ne dedik? Bütün manayı içerir değil mi? Hı -hı. Bu mananın içinde ne kadar cüz varsa o manaya dahil midir değil midir? Dahi. Dahildir çünkü o manayı oluşturan cüzlerdir zaten. Tamam. O zaman evin bütün manasına de, evin, ev lafzının kendi içerdiği bütün manalarına ki oda, pencere, kapı hepsi buna dahil, içerme hali delaletül mutabaka bu cüzlerden sadece bir tanesinin içermesine ne denir? Delaletül tadammun. Delaletül tadammun denir. Tamam mı? Yani ev kelimesini kullandığımız zaman bu ev kelimesi tek başına duvarına da delalet eder, tek başına çatısına da delalet eder. Tek başına odasına da delalet eder vesaire. Tamam? İşte bu şekilde lafzın cüzüne delalet etmesi olayına biz delaletu tadammun diyoruz. Delaletu tadammun olarak de tadammun olarak delalet etmesi diyoruz. Tamam? Mesela bir kişi başka bir kişinin evinin çatısına çıktı. Ne düşün? Birisi tutuyor. Birisinin evinin çatısına çıkıyor. Birisi görünce bu adamı ne der? ''Hâzır racülü <gülüyor> sa'da alel beyt'' der mesela. Bu adam evin üzerine çıktı. Halbuki adam evin cüzlerinin hepsine mi çıktı? Yok. Hatta şöyle düşün. Yani şu ev düşün, evin çatısı düşün. Çatısının yanında da bir tane baca var. Değil mi? Bu bina düşünüyor, Ev bina fark etmez. Baca var. Bu baca da o evden bir cüz doğru mu? Adam nereye çıktı? Çatının üstüne çıktı. Bacanın üstüne çıktı mı adam? değil mi? Ama sen ne diyorsun? Evin üstüne çıktı diyorsun. Halbuki adam sadece bu evin cüzlerinden bir tanesinin üstüne çıktı. O da ne? Çatı. Doğru mu? Yani evi şöyle düşün. Adam şurada. Mutfak evin altıda burası. Mutfak burada. Mesela adam evin üstüne çıktığı zaman mutfağın üzerinde mi? Hayır. Değil. Yani e, yükseklik olarak üzerinde ama bizim e, temas noktasında üzerinde mi? Değil. Evin çatısında. Adam evde, evin üzerinde, evde oturuyor dediğin zaman mesela, evin çatısında oturuyor dediğin zaman bu evin bir çatısıdır. Tamam, o zaman bu adama deriz ki mesela bu adam evin üzerine çıktı. Halbuki ney? Evin sadece cüzlerinden biriydi bu. İşte dediğimiz gibi bu olaya delaletu tadammın denir. Delaletu lafzi ala cüz imanah. Lafzın e, manasından cüzüne delalet etmesi denir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü olarak delaletül iltizam olayı. İşte en önemlisi bu zaten. Ki bizim konumuzla alakalı, gerçi bu üçü yani tadammun, mutabaka, tadammun ve iltizam bu üçü konumuzla alakalı da ancak asıl dikkat edilmesi ve fıkh edilmesi gereken nokta daha çok bu delaletül iltizam konusu. Bu demek değildir, ebürleri önemsiz. Ebürleri de çok büyük önem taşır ama asıl vurgu buraya, burayadır yani delaletül iltizam kısmına. Bazen de lafız bir şeye delalet eder ama lazım iltizam olarak delalet eder. Tamam Nedir bu? delaletül iltizamın tarifi bu. Ezberleyeceksin. Delaletu'l-lafzi ala lazimil ma'na ve alazimi ma'nahu. Lafzın mananın lazımına delalet etmesi. Lafız içerisinde bir mana var. O mana bir şeyi gerektiriyor. İşte o gerektirdiği şeye delalet etmesine biz ne diyoruz? delaaleül iltizam diyoruz tamam lafsın mananın lazımına delalet etmesi yani lafsın mananın zorunlu olarak gerektirdiği şeye delalet etmesi bir lafız var bunun manası var onun manası zorunlu olarak mecburi olarak kaçınılmaz olarak bir şeye delalet ediyor İşte bu delalet ettiği bu, bu şey ne bu olaya ne denir delaaleül iltizam denir. Tabi bunlar birazdan örnekler falan verdiğimiz zaman konumuzla alakalı. Bunlar daha iyi edilecek, anlaşılacak, edilecek, mı? Veya delaletül e, lafsun tarifine şöyle de demişlerdir. Aynı mana olarak aynı. Delaletü'l-Lafz'i ala emrin haricin anil mana bil Çok önemli. Lafz'ın mananın dışında kalan bir şeye zorunlu olarak delalet etmesidir. Yani düşün ki bir lafız var. O lafzın altında bir mana var. Ancak öyle bir mana var ki o mana başka bir şeyi daha gerektiriyor. Halbuki sen lafı kullandığında o başka, gereken o başka bir şey var ya, o lafzın altında değildi. O lafzın altında değildi. Ama o lafızın içerdiği mana gerektirdiği için onu sanki o lafzın da altında o gereken mana varmış gibi anlaşıldı. Şimdi ne demek bu anlayacağız. Şimdi mesela, yağmur yağıyor dediğinde, bunu hemen yazalım. Türkçe mantıkla bakalım ki anlayalım diye. Şimdi yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Şimdi bu iki kelimeden oluşmuş, değil mi? Bir cümle. Bu yağmur veya yağmurun yağması, yağmurun yağması bir manaya delalet ediyor, değil mi? Bu mana zihinde belli. Hepimiz biliyoruz bu mana neye delalet ettiğini. Bu lafı zorunlu olarak bulutu gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Evet. Bu mana zorunlu olarak neyi? Bulutu gerektiriyor. Yani eğer, şimdi yağmurun yağması, şunu şöyle düşün. Lafız, bu bir lafız. Bu lafız şöyle şöyle yağmur damlalarına delalet ediyor. Tamam. Şimdi lafızın içerdiği mana budur, doğru mu? Peki, bu ne lafızda ne de lafzın içerdiği şu manada. Bulut var mı? Hayır. Bulut yok. Ama yağmur yağıyor demen bulut vardır demen manasına zorunlu olarak geliyor mu? Evet. İşte işte bu neden çünkü yağmur ancak buluttan gelir. İşte zorunlu olarak lafzın zorunlu olarak içerdiği mananın dışında ki o bulut şöyle diyelim. İçerdiği mananın dışında bir şeye delalet etme olayına biz ne diyoruz? Delaletul -ül iltizam. Lafız yağmur, lafız yağıyor. Bu bir lafız. Lafız buna, de, buraya delalet ediyor, yağmurlara. Ne yağmur yağıyor lafzında ne de delalet ettiği manada bulut yok. Ancak bu lafzın delalet ettiği bu mananın bir gereği var. Zorunlu olarak bir şeyi gerektiriyor mecburi kılıyor. O da ne? Bir bulutun olması. İşte lafsın delalet ettiği mananın zorunlu olarak gerektirdiği o şeye ne denir biz? Delal bu olayı ne diyoruz biz? Delaletul iltizam diyoruz. Tamam. Ancak bununla beraber dışında kalmasına rağmen, yani bu delalet ettiği mana dışında kalmasına rağmen, yine de biz ne diyoruz? Bulut diye bir olay var. Çünkü lafız ona direkt delalet ettiği için değil lafızın manası bunu gerektirdiği için bu olayda tür iltizam diyoruz o yüzden dikkat edin ikinci tarifte biz ne dedik lafızın harici bir manaya delalet etmesi değil mi lafızın harici bir manaya delalet etmesi çünkü lafsın bulut mesela yağmur yağıyor lafının içinde midir bulut kelimesi dışında mıdır dışında da çünkü ne yağmur bulut demek ne de yağıyor bulut demek. Mesela ama bir buluta gerek bir bulutu gerektiriyor dedik. Bu gerektirdiği harici olarak dışta kalmış bu tamam mı? Lafsın harici bir manaya yani lafsın dışında kalan ancak o lafsın gerektirdiği manaya delalet eder. Mesela bunu çok kullanırlar. Ehl-i sünnet alimlerinden de kullananlar var. Diğer fırkalardan da vesaire bunu kullananlar var. Bu bedehi maruf bir şey. Mesela el-âthru -müessir. Eser müessire delalet eder. Yani ortada bir eserin bulunması, herhangi bir şeyin var olması, bu eser bu olur, sehpa olur, yeryüzü olur, ağaç olur, her şey olur. Bir eserin var olması müessiri gerektirir. Yani o eseri ortaya koyanın Olmasını ne yapar? Gerektirir. Ee, işte aslında bu da delaletül iltizamdır yani. Tamam mı? Zorunlu kılar. Yani herhangi bir şeyin varlığı o şeyi var edenin olmasını gerektirir. Zorunlu kılar şeklinde kullandıkları cümleler mesela. İşte bu kaidenin, bu kaidenin, bu kaidelerin, bu delaletlerin hepsini bizim selef alimlerimiz koymuştur ve bunları Kur'an sünnetten istimbat etmişlerdir ve bunda ehli sünnet olsun olmasın önemli değil bütün insanların, bütün akıl ehlinin icma ettiği bir mevzudur tamam bunu zaten hiç kimse inkardemez çünkü bu tabir sahihse fıtri bir şey sen ortaya koyduğun zaman bir lafız o bir lafız ya cüzüne delalet eder ya bütün bir manaya delalet eder ya da harici bir şeye delalet eder dış bir e, varlığa delalet eder tamam bu bedahi bir şeydir bunda herkes ittifak etmiştir ve bunu buna işaret eden Kur'an'dan ve sünnetten onlarca nas var. Mesela bunlardan bazıları. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? "Ela la ya'lemu men halaka ve huvel Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, habirdir. Bak şimdi buraya dikkat et. E la ya'lemu men halaka ve huvel Yaratan bilmez mi hiç? Şimdi Allah Subhanahu ve teala burada hangi delaleti kullandı bize? İltizam. Yani yaratan bilmek zorunda. Yaratmayı delil olarak öne koyuyor. Diyor ki yaratan hiç bilmez mi? Eğer yaratıyorsa bir ilim olması lazım. Ne ilimi? En azından onun nasıl yaratılacağının bir bilgisi olmak zorunda. Eğer bir insan şu kalemi yapmışsa, bu kalemi bir insan yapmışsa, meydana getirmişse bunu yapacak ilminin olması veya bu kalemin ne olduğunun bilmesini gerektirir bu. Bunu yapanın kendisinde bir ilmin, bunu yapma ilminin olmasını gerektirir. O yüzden bak Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Çok dikkat et. ya ya'lemu men halaka ve huvel latiful kabir. Şimdi kendisini ilim ispatlıyor ama ispatlamak istiyor değil mi Allah Subhanahu ve Teala? İlim ispatlıyor kendisine. Ama ispatlarken bazı hüccetler öne sürüyor. Değil mi? Nedir bu sürdüğü hüccet öne? Yaratın kendisinin yaratabilen birisi olduğunu hüccet olarak öne sürüyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala tabir-i sahih demiş oluyor. Eğer ben yaratıyorsam biliyorum demektir. Çünkü kendi bunu vurguluyor. Yaratan bilmez mi hiç? Bak delaletül iltizamdan bahsetti Allah subhanahu O yüzden demek ki bu delaletül mutabaka, delaletül tadamun, delaletül iltizam bunların hepsi Kur'an sünnetten alınmış. Ve zaten bu bütün akıl ehlinin icma ettiği bir şey. Bu zaten bedehi bir şey yani. tamam. Mı? Bunu mesela ee, teklife ermeyenler, çocuklar vesaire, mecnunlar bunlar anlamaz. Ama bunun dışında herkesin ittifaken kabul ettiği bir şey. Ancak inatçı bir insan olur, muhalefet etmek isteyen olur. O ayrı bir şey. Ki Allah subhanahu ve Teala de bunu açık açık beyan ediyor. اَلَا يَعْلَمُوا مَنْ ve huvel latiful habir tamam yine mesela Allahü Subhanahu ve Teala başka ayette Allahu'l lezi halaka seba semavatin Allah Yedi gökleri ve minel ard mislehun ve herden de onlar gibisini yaratmıştır dikkat edin devamına yetenazzelul emru bainahun emir bunların arasında yani bu semalar yer arasında iner durur iner durur sonra ne diyor Allah Subhanahu Bak Teala bak getiriyor diyor ki litale mu ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط Allah yedi, yedi kat gökü göğü. yerden de onlar gibisini yaratmıştır ve onun emri bunlar arasında buyruğu ne yapar bunlar arasında iner durur neden li ta'lemu en Allah'a ala kulli şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlıyorsunuz diye Şimdi eğer burada yaratılmış gökler varsa ki Allah söylüyor ve yer varsa Allah belirtiyor bunu ve bunun arasında buyruk iniyorsa bu neye delalet ediyormuş? Allah söylüyor mu bilin ki işte bunu bildikten sonra şunu bilmeniz için nedir o Allah'ın her şeye kadir olun. Demek ki bulutları yaratan, yerden de onların mislini yaratan ve bunlar arasında emir, emir indiren, bir varlığın neye sahip olması? olması. Her şeye kadir olduğunu belirtme, belirtmeyi gösterir. Her şeye kadir olduğunun göstergesidir, alametidir bu. Bak yine delaletül iltizamı kullandı Allahu Teala. Bu çoktur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. İzqale İbrahimu li <Sessizlik> ebīhi limetæbudu mâ lâ tesma'u ve lâ yubṣiru ve lâ yughni 'an Ey babacığım, işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeye niçin ibadet ediyorsun? Demek ki ibadet olunan bir insan veya ibadet olunan bir varlık, artık on kim, neye tapıyorlar? İbadet olan bir şey, yani bir ilah da ne olması gerekiyormuş? Görmesi, evet. Görmesi ve duyması. Şimdi bak, bu İbrahim Aleyhisselam'ın aslında bu sözü, Mutezile ve Cahmiye en büyük darbelerden bir tanesidir. Çünkü neden bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını inkar ediyorlar? Görme, duyma sıfatlarını vesaire. Ama İbrahim Aleyhisselam babasına hangi hüccetle Tabir-i Sacker diye veriyor? Hangi hüccetle yaklaşıyor? Yani nasıl bir makamda, nasıl bir yaklaşım usulüyle? Nasıl bir mantıkla yaklaşıyor İbrahim Aleyhisselam? Diyor ki ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen bir şeye ve sana hiçbir faydası olmayan bir şeye niçin ibadet ediyorsun? Eğer Allah subhanahu ve teâlâ'nın mesela bu cehmiyenin, mutezilen dediği gibi Allah'ın görmesi veya işitmesi diye bir şey olmasaydı, Allah'ın böyle bir sıfatı olmasaydı, o zaman İbrahim aleyhisselam burada hata yapmış olurdu, bu bir. İkincisi babasının elinde büyük bir reddi olurdu. E senin ilahını da zaten görmüyor, işitmiyor size göre. Çünkü size göre Allah'ın sıfatları yok mesela. Demek ki İbrahim aleyhisselamın indinde de, tamam mı? İbrahim Aleyhisselam'ın indinde de ve Allah'ın onu takririyle de bu çok açık. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ey babacım niçin sen görmeyen ve duymayan birisine tapıyorsun? Peki İbrahim Aleyhisselam'ın bir ilahta görme ve duyma olması zorunluluğunu ortaya koyması var değil mi İbrahim Aleyhisselam'ın? Peki bu bizim saydığımız delaletlerden neyin göstergesi? İltizam. İltizam, delaletül iltizam. Tamam. O yüzden ya yani daha birçok şey sayabiliriz. Birçok şey sayabiliriz Kur'an'dan ve sünnetten. Allah subhanahu ve teala resulü, diğer resulleri, alimler hepsi bu bu iltizamları kullanmıştır. Bunlar bunlar dilde maruf bir şey. Kur'an'da, sünnette, Arap dili edebiyatında lugaten, aklen, örfen hepsi bu maruf. İttifak olmuş bir şey. Tamam? Yani düşün ki bir nebi var ve bir hüccet makamı var. Yani düşün, makam muhabbet makamı. Makam eee havadan sudan bir şeyler konuşalım da canımız e, sıkılmasın makamı değil. Bir hüccet ve davet makamı ve vahiyle konuşan bir peygamber. Ve getirdiği hüccet delaletül iltizam hücceti. Eğer sen bunların ilah olduğunu söylüyorsan veya tapılacak birisinin olduğunu söylüyorsan bunların görmesi duyması ve senden istediğin her türlü kötülüğü giderebilecek birisi olması lazım ve bunların görmesinde duymasında ve senden bir şey giderebilmesinde iyiliği verme noktasında veya kötülüğü defetme noktasında kamil bir sıfata sahip olmak zorunda nakıs bile olsa bu sıfatlar yine bundan nefyonluyor çünkü İbrahim Aleyhisselam burada şunu şunu görmesinden falan bahsetmiyor genel genel bir görmeden bahsediyor ve bu görmenin hiçbir eksikliği bulunmayacak neden? Çünkü bunu özellikle vurguluyoruz. Çünkü birisi derse ki o zaman birisi görüyorsa ve duyuyorsa ibadet edebilir miyiz? Değil. Ama ibadet olunuyorsa görmek zorunda. O ayrı bir mevzu. İkisi el aksu bil aks. Yani her görülen gören veya duyan bir varlık ibadet edilecek diye bir şey söz konusu değil. İbrahim Aleyhisselam buradan bahsediyor? Yok. Tersinden bahsediyor. Ne? Eğer sen birisini ilah görüyorsan veya birisine tapıyorsan o görmek ve duymak zorunda. Tamam ve e, görme ve duymasında hiçbir noksanlık olmayacak çünkü burada umum bu da maruz zaten bedehi, bedehi bir şey şimdi İbn-i e, Huseymi'ne dönelim bakalım burada ne söylüyor şimdi biz bu e, başlığı Şeyh Huseymi'nin verdiği başlığı ne yaptık? Sadece bir şerh ettik. Şimdi o başlığı kendi anlatacak. Tamam Biz de yine inşallah eee şerh düşeceğiz altına. Şimdi Rahimullah Allah buyurdu ki el-kaidatu'r-rabi'a, ah, 4. kaide. Delaletu esma illahi teala ala zatihi, Allahu ve taala'nın isimlerinin zatına delalet etmesi, sıfatı ve sıfatlarına delalet etmesi tekunu bil mutabakati, mutabakat yoluyla ve bil tadammuni tadammuni yoluyla ve bil iltizam, iltizam yoluyla olur şimdi tabir sahihse biz dersin başında ne dedik biz kaydeleri verdiğimiz zaman ilk başlarda önce bir kaydeyi fık ediyoruz sonra önce kaydeyi veriyoruz sonra kaydeyi fık ediyoruz sonra ne o kayde nasıl kullanılır o kayde hangi e, noktalarda kullanılır. Nasıl istihdar o kaydıyla? Hangi işgaller çözülür? Ha? Hangi işgallerin içinden çıkılır? O kaydıyla e, ortaya koyduğun bazı şeyler vardır. o Ortaya koyduğun bazı şeyler kimlere reddiyedir? Vesaire. Tamam. E, bunları anlıyorduk. Şimdi Useymin tabir sahih ise buna bir giriş yapıyor. Şimdi Useymin dedikten sonra Allah'ın isimleri zatına ve sıfatına mutabakat kadan bunu ve iltizam yoluyla delalet eder. Buna örnek diyor ki ve misal misaluzalik. Bunun misali şudur. Mesela bir örnek verelim ne. Artık şimdi konumuza girdik sayılır. Bu mutabaka iltizamı anladıktan sonra. Misaluzalik bunun misali mesela El Halik. Allah subhanahu ve taala'nın isimlerinden olan ne? El Halik. Dül ala zatillah. Şimdi El Halik dediğimizde biz yaratan demekir mi? El Halik Allah'ın ismi. Ney bu? Yaratan. Neye delalet eder? İdâl ala zâtillah Allah subhanu ve teala'nın zatına delalet eder tamam Zatına delalet eder ve ala sıfatı halk ve Allah subhanu ve ne sıfatına delalet eder bil mutabaka mutabakat yoluyla şimdi anladık mı neden şimdi Allah subhanu ve Teala diyor ki yaratan şimdi yaratan ismi mi Allah'ın ismi peki bu yaratma sıfatı bu ismin Altında var mı? Var. Yani yaratan olmazsa Allah kendine yaratan demez. Değil mi? Abes olur yani. Düşün ki Allah kendine gören diyecek ama görmüyor. Yaratan diyecek ama yaratmıyor. Tamam. Bunu o zaman diyoruz ki Allah subhanehu ve teala'nın Halik ismi var. Bu Halik ismi kime delalet eder? Hem Allah'ın zatına hem de Allah'ın sıfatına. İşte halik'in Allah'ın zatına ve sıfatına delalet etme olayına biz ne diyoruz? Mutabakat diyoruz. Tamam. Şimdi o zaman iki şey varmış. Halikin altında ne? Bir zat. Değil mi? Çünkü yaratan diyorsun. Yaratan diyorsan bir zat var ortada demek. Tamam mı? Halık. Birincisi zat, ikincisi sıfat. Yani o halk sıfatı, yaratma sıfatı. Tamam bu ikisi. Bunu aklına tut. İşte ikisine delalet ettiği zaman buna mutabakat, mutabakat deriz. Ve yedullu alez Tek başına bu ikisinden zata delalet etmesine ne deriz? Tadammun. Veya, ve onun sıfatı elçilik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, sıfatına birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, yine birlik, tadan. birlik, şimdi birlik, birlik, birlik, birlik, birlik, Şimdi, e, ne dedik biz? E, mesela El-Khalik. El-Khalik değil mi? Yaratan. Şimdi bu bir isim. Bu bir lafız. Bu isim hem Allah Subhanehu ve Teala'nın zatına delalet ediyor. Yani Yaratan dediğimi bir varlık var. Bir zat var. Bu da Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisi. Buna delalet ediyor mu bu Yaratan lafzı? ediyor. Aynı anda yaratan lafı. Ee, sıfata yaratma. Yaratma sıfatına da delalet ediyor mu? Ediyor. Bu yaratan deyip de bu ikisinin içermesi olayına mutabakat Mutabakat olarak delalet etmesi. Bu yaratanın tek başına zata veya tek başına yaratma sıfatına delalet etmesi. Tadam. Tadam. Tamam. Bunu da anladık. Peki. İlim ve kudret. İlim ve kudret. Buna delalet etmesine ne denir? Şimdi yaratma yaratma bir zatın yaratması iltizam denir Heh. İltizam denir de çok güzel ancak şuraya dikkat edeceğiz şimdi zatın yaratması var değil mi bu yaratmanın lafzının içinde ilim sıfatı veya kudret sıfatı var mı ya görümde yok lafzın kendisinin yani, içinde yok öyle, evet. ama bir bir zat bir şey yaratıyorsa ilimi olmak zorunda değil mi e, yarattığı şeyi bilecek peki kudreti olmak zorunda değil mi evet. Değil mi? Yaratmaya kudreti olacak ki onu yaratmış. O zaman Mu'tezile'ye sadece bu isimle sadece bu isimle istidlal ederek üç tane sıfat çıkarabiliriz. Bir, mutabakat olarak yaratma sıfatına delalet eder Halık. İltizam olarak da ilim ve kudret sıfatına delalet eder. Şimdi bunlar bize iltizam e e karşı gelirlerse bunlar bize karşı gelirlerse bu konuda biz onlara şunu konuşuruz. Siz iltizam, delaletül iltizam, delaletü tadamun ve delaletül mutabaka olayını kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Şüphesiz ki bedehi olarak edecek. Zaten kendilerinin kitaplarında da var vesaire. Bu. Dedik ki akıl ehlinin icması var bunda. Tamam. Bunda ne var? Akıl ehlinin icması var. Az önce biz Kur'an'dan da ispatladık bunu zaten. Allah Subhanahu ve teala da bunu kullanmış. Resulü İbrahim aleyhisselam da kullanmış. Sünnette de var. Bu Bir sürü örnek var buna. Yüzler ceney. Kur'an'dan sünnetten onlar ceney örnek var. Arap dil edebiyatında binlerce milyonlarca haddi yok yani. Tamam mı? O kadar çok. Örnek var bu bedehi. Ya bizle beraber bu delalet iltizam mutabaka veya adam bunu kabul edecekler ki mecburen ediyorlar. Ya da etmeyecekler. E o zaman ayrı bir platform olur. Zaten onlarla hiç konuşmaya bile gelmez. Selam olsun denilir. Çekil gidilir. Tamam mı? Bu mağruf bir şey. O zaman Allah subhanehu ve teala'nın mesela Halık ismi Mutabakat olarak hem zatına hem de sıfatına delalet eder, halk sıfatına. Tadammun olarak tek başına zata, tadammun olarak delalet eder. Tek başına yaratma sıfatına, tadammun olarak delalet eder. İlim ve kudret sıfatına ise mecburi olarak, iltizam olarak, lazım, lazımlılık yani gereklilik, mecburiyetlilik olarak ne yapar? Delalet, delalet eder. Tamam mı? İbrahim Aleyhisselam bile diyor babacım sen niçin senden hiçbir şey gidermeyene değil mi? İb görmeyen duymayana ibadet ediyorsun. Bugün mahlukat bu aciz mahlukat bile basit mahlukat bile şu nesneyi yapıyor. Bu nesneyi yaparken bütün akıl ehli ittifak etmiştir ki bu adam bunu yapmayı biliyor. İlmi var. Yani çok kötü bir kalem de yapabilir. Sonuçta ilmi vardır nispet olarak. Az bile olsa ilmi var ki bunu yapıyor. Ve buna kudri, kud, e, e, kadir adam bunu yapmaya, kadir olmasaydı yapabilir miydi? Yapamazdı. Çünkü adamın eli felç, hiçbir yere tutmuyor veya bunu nasıl yapacak? Değil mi? Yapabilir miydi? Yapamaz. Kudret sahibi olacak. Mecburi olarak. O yüzden yaratma kelimesinin lafzının içinde, bizzat lafzının kendisinin içinde, halbuki ilim sıfatı veya kudret sıfatı diye bir şey yok. Ama lafız onu... Gerektiriyor. Gerektiriyor. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. Şimdi o, o yüzden Şeyh Hüseyin Rahimullah buradan bahsediyor. Diyor ki, Mithalu Bunun misali el halik ismi. Yedulli ala zâtillah. Halik ismi Allah subhanehu ve teala'nın zatına delalet eder. Ve ala sifatil halki bil mutabaka. Pardon. E, cümleyi kırık okudum. Yedulli ala zâtillah ve ala sifatil bil mutabaka. Allah'ın zatına ve halk sıfatına mutabakat olarak delalet eder. Ve yedullu ale'zati wahdaha ve ale sıfati'l-hauk wahdaha Tek başına e, zata veya tek başına sıfatına delalet etmesine delaletu tadammun denir. Bu delaletu tadammundur. E yedullu ale sıfati'l-ilmi vel kudreti İlim ve kudrete ise ilim ve kudret sıfatına ise iltizam yoluyla ne yapar? delalet eder, mecburi olarak delalet eder. O yüzden bir insan dese ki Allah subhanehu ve teala'nın ilim sıfatının delili nedir? Deriz ki mesela وَهُوَ alimul hakim, O alimdir, hakimdir ayeti, bilendir ayeti. Ama başka Allah her şeyi yaratandır ayeti. Diyecek ki hani ya Allah'a yaratandır diyor. Hani ilim ve kudret? Diyoruz ki iltizam yoluyla bu ayet delalet eder mesela. Mecburi. Ya iltizamı kabul edeceksiniz. Ki mecbur kabul edecekler. Kabul etmezse İbrahim Aleyhisselam'ın ayeti ne demek? Saçmalı mı sana göre ha Aşağı İbrahim Aleyhisselam? Veya Allah yaratan hiç bilmez mi dediğinde. Bak Allah Subhanahu ve teala biz demin bir ayet daha okuduk. Ne dedik? Ya men ve yaratan hiç bilmez mi? Bunu Allah Subhanahu ve teala ortaya koyuyor. Demin biz neye örnek verdik? Dedi ki halık yaratma iltizam olarak hem ilme hem de kudrete delalet eder. Bak ilme delalet ettiğini açık ve net şekilde Allah başka ayette de söylüyor. Yaratan bilmez mi? Tamam o zaman bu ayette ne yapacağız? Tamam. Burayı anladık. Ee, şimdi bunu e, biraz daha açalım. Şimdi El-Halık yani yaratan ismi Allah Azze ve Celle'nin zatına ve halk yani yaratma sıfatına delalet eder. Bu da mutabakattır. Yani mutabakat yoluyla delalet etmesidir. Çünkü isim bu iki şeye delalet eder. Yani isim zata ve zat ile kaim olan sıfatlara delalet eder. Çünkü bu manalara lafsın bizzat kendisi, bizzat kendisi delalet ediyor. Delaletü tadammunun ise mesela el halık yani yaratan isminin tek başına zata delalet etmesi veya tek başına halkı yani yaratma sıfatına delalet etmesidir. Delaletü tadammunun. Mesela buna bir misal verelim. Mesela bir mute, mutezile birisi geliyor. tamam. Ve bu kişi Allah subhanehu ve teala'nın izzet sıfatını inkar ediyor. Ne? İzzet sıfatını inkar ediyor. Çünkü zaten mutezile biliyorsun. Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini kabul eden ve sıfatlarını nef bir tayfa Reddeden bir tayfe. Allah'ın ismi vardır ama o ismin delalet ettiği bir sıfat yok. O isim bir sıfata delalet etmez. Tamam Böyle bir kişiye reddiye babında Allah subhanehu ve teala reddiye aziz is, ismiyle istidhar edebilirsin. Değil mi? Mesela sana geliyor diyor ki ben Allah'ın izzet sıfatını inkar ediyorum. Biz buna nasıl reddiye verebiliriz? Allah subhanehu ve teala'nın ayette geçen ve huvel azizul hakim mesela azizdir. Aziz ismini kendisine nesbet ediyor. O ayetle e, reddiye verebilirsin. Nasıl dersin ki Allah subhanehu ve teala aziz ismini vermiş ama her isim bir sıfata delalet eder. Biz bunları geçmiş derslerde ispatladık. Ve biz burada aziz isminin manasının bir cüzü hakkında kullandık. Doğru mu? Bak aziz mutabakat yoluyla neye delalet eder? Hem Allah'ın zatına hem de sıfatına, izzet sıfatına. Biz ile şimdi Burada münakaşa ediyoruz. Diyoruz ki bizim elimizde bir tane delil var. Allah subhanehu ve teala'nın izzet sıfatının olduğuna Ne? Aziz ismi. Halbuki aziz ismi sadece izzet sıfatına mı delalet eder? Yoksa izzet sıfatının yanında aynı zamanda fazla olarak zatına da delalet eder mi? Eder. Ama biz mut, e, şu anda ile hangi ortamda konuşuyoruz? Sıfat ortamında sadece. Ve delalet olarak, delaletü tadamın olarak biz ona yaklaştık. Tek başına delalet etmesi noktasında tamam mı? Şimdi dönelim şeyh'in sözüne. Evet. Diyor ki rahimeullah ve lehaza lemma zekera halqa's semavat ve'l ard. İşte bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala yerin ve göğün yaratılışından bahsettiği zaman, bahsedince ne buyuruyor? Kale diyor ki Allah ul Lәzi xalakı tabi burda İbnuseymin ayetin bir kısmını alıyor. biz başından alıyoruz. Allah ul Lәzi xalakı sbeğa semaavatın və min ardi mithlehun yetene emra demin okuduğumuz ayet. Beynehun. O Allah ki yeri yedi kat yeri şey Allah ki gökleri yedi gökleri. ve yerde de bunlar gibisini yaratmıştır. Yetene emru beynəhun. Buyruklar bundan arasın bunlar arasında iner durur. Sonra lita alemu bilmeniz için. Neyi? neyi? bilmemiz için? Ha. Ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilme. Neyi bilmemiz içinmiş? İki şeyi. Yaratma sıfatıyla neyi bilmemiz gerekirmiş? Ha. İki şeyi. Bir, Allah subhanehu ve teala'nın her şey kadir olduğunu, başka ilim olarak her şeyi kuşattığını. Bak burada net bir şekilde hiç zaten Allah subhanehu ve teala yaratma bu ayeti zikretmeseydi bile zaten biz yaratmanın altında hem kudret hem de ilim sıfatı olduğunu anlamaz mıydık? Anlardık çünkü delalet-ül iltizam tadamun mutabaka biz bunların Kur'an ve sünnetten alındığını zaten akıl ehlinde icma ettiğini söyledik. Ama bundan ziyade olarak bizzat Allah tabir sahisi özel olarak işaret ediyor buna. Yaratmayı söylüyor ve bu yaratmanın iki sıfatı gerektirdiğini belirtiyor. Neden yeri yaratıyor, göğü yaratıyor, yedi kat yeri yeri yaratıyor bunlar gibi arasında buyruk indiriyor bir şey bir şeyleri bilmemiz içinmiş. Neymiş o bilmemiz gereken şeyler? Allah'ın her şey kadir olduğu ve her şeyi bildi. Tamam. Sonra İbnü Semin daima diyor ki ve delaletu'l-iltizam. Delaletu'l-iltizam vardır diyor bir de. Diyor ki delaletu'l-iltizam mufidatun cidden. Hani biz dedi ki en önemlilerinden birisi iltizam başta. Bak şimdi burada ona vurgu yapıyor biliyor musun Diyor ki ve delalatu'l-iltizam. Delaletu'l-iltizam olayı müfîdetun cidden. Çok önemlidir. Yani hakikaten çok önemlidir. Li talebil ilmi. İlim talebesi için hakikaten çok önemli bir şeydir. İza tedebbera'l-ma'ne ve vahfaka'llahu taala fehmen li Eğer Allah, bu ilim talebesi eğer manayı düşünürse ve Allah subhanahu ve taala da onun onun bu lazımı anlamasını e, fehmetmesinde Allah subhanahu ve taala onu muvaffak kılarsa fe innehu bi zalika yahsulu min eddelil vahidi vahide ala ile kesiretin böyle bir kişi yani iltizam olayını Allah subhanahu ve taala bir kişiye muvaffak kılarsa onu anlama olayını bir kişiye muvaffak kılarsa çünkü neden Allah Subhanahu ve Teala'nın herhangi bir şeyde bir insanın fakih olmasını istemesi Allah Subhanahu ve Teala'nın aslen onda hayır olmasını istemesidir. Men yuridillahi bihi hayran yufekehü fiddin. Allah kimin için hayır isterse ona ne yapar? Dinde fakih kılar. Şimdi İbnü'l-Seyyib diyor ki Allah her kimi bu derâletü'l-iltizamı anlamada muvaffak kılarsa yani nasıl bir cümle kullanıyor bu bir alimin ağzından çıkan bir cümle yani hayatı boyunca talebeler yetişmiş kendi o talebelikten yetişmiş ve alim olmuş bir insan yani ne kadar önem veriyor bu olayı diyor ki Allah Subhanahu ve Taala'nın bir insanı delaletul iltizamı anlamada ki hakikaten çok zor bir şeydir ama hakikaten Allah'ın muvaffakiyetiyle yani düşün çok belki basit bir şey ama Allah nasip etmez sana öğreten birisi çıkmaz ve Allah sana nasip etmez onu anlatan bir kitap bulamazsın değil mi? Yani onun e, muvaffak kılması illa meselenin çok zordu da ondan sonra Allah sana onu nasip etti. Illa bu şart değil. Belki mesela çok kolaydır ama sana onu ulaştırmaz. hiç göremezsin. Mesela çok basit bir mevzu gibi görünen bir olayda koskoca bir alimin hataya düşebilmesi gibi. Tamam mı? O yüzden orada önem önemine önemine vurgu vuruyor burada. Diyor ki Deraletul iltizam eğer Allah Subhanahu ve Teala bir kulu bu delaletü iltizamı anlamasında muvaffak kılarsa bu kişi diyor tek bir delil ile birçok birçok mesele elde eder. Tek bir delil ile birçok mevzu, mesele, istimbat kazanır. Tek bir delil ile. Aa, demin örnek verdik biz. Neydi tek bir delilimiz bizim? Mesela e, İbrahim Aleyhisselam meselesinde biz delaletül iltizamı anladık. Bu delaletül iltizamla sen üç tane sıfat ispatlıyorsun mesela. Ve birazdan gelecek delaletül iltizamın e, ne gibi bir şüpheleri def ettiğini. Şimdi biz burada az önce delaletül iltizamı anladıktan sonra bu kaydayla birlerine reddiye verdik değil mi? Birazdan da ne yapacağız? Bu kaydayı kullanarak getirilen şüphelere bu sefer cevap vereceğiz. Veya ehl-i sünnetten e, bazılarına bidat elinin getirdiği bazı şüpheler olmuş zamanında bu şüpheleri bu kaydelerle def etmişler mesela. Gelecek birazdan tamam mı? Evet. Şimdi buna mesela örnek verelim. Şimdi burası çok önemli. Aslında meselenin can alıcı noktası burası. Can alıcı noktası burası. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik en son cümlesinde ve dalaletul iltizam İbnü'l-Seyyib Rahimullah diyor ki ve dalaletul iltizam mufidetun cidden li, tabi, li talibil ilmi. İza tedberel mana ve vefakahu Allahu Teala fahmen iltizam ilim talebesi için çok önemlidir. Allah Subhanahu ve Teala eğer onu muvaffak kılarsa. Tamam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 yani yüzü baki kalacaktır yani zatı kalacaktır diyoruz. Yani yüzü söylüyoruz. Yüzü baki kalacaktır. Burada yüz sıfatın ispatı vardır. Ama tavsiye gidip anlattığımız zaman zatı baki kalacaktır diyoruz. Hatta bize soranlara sadece yüzü mü baki kalacak? Biz diyoruz ki hayır. Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı baki kalacaktır. Diyorlar ki o zaman siz tevil ettiniz. Tamam. Şimdi bu bir işgal. Şimdi bak. Tabii işgal gibi görünüyor. İşte hiçbir işgal yok. Şimdi göreceğiz inşallah.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 şey helak olacak. Yüzü hariç. Burada Hı. toplu bir mana verelim. Veya e, tersten verelim cümleyi daha mı? Türkçe soruş olur. E Allah'ın her şey helak. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Onun başka her şey helak olacaktır. Tamam Cümle. Veceh, yüz burası zaten yüz tamam, şimdi ehli sünnet olarak biz dedik ki bu ayette yüzün ispatı var ancak Allah subhanahu ve teala'nın helak olmayacak olan zatıdır yüzüyle beraber nedir zatıdır şimdi delalet mutabakat olarak olaya bak Şimdi ayete baktığımızda iki nokta var Birincisi yüz Bilme Birincisi yüz Birincisi yüz Doğru mu? İkincisi de helak olmaması İlla yani helak olmaması Tamam ikinci İkinci kısmı Şimdi Mutabakat yoluyla Mutabakat yoluyla Neye delalet eder? mutabakat yoluyla delaletin mutabakat yoluyla hem Allah'ın yüzüne heh bu ayet bu lafızlar hem Allah'ın yüz sıfatına hem de helak olmamasına delalet eder. Delaletin -muta, delalet mutabaka neydi? Bir lafız var veya bir cümle manaya delalet ediyor. O manaların bütüne de bütününe delalet etmesi olayına ne denir? Delaletin mutabaka. Şimdi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 Ve tek başına helak olmamasına ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasına da tek başına nasıl delalet eder? Tadammın olarak delalet eder. Doğru mu? Evet. Hı. Yine Allah Subhanahu ve Taala'nın zatının baki kal kalmasına da ne olarak? iltizam dedi. Neden? Çünkü yüz neye tabidir? Yüz zata tabidir. Allah Subhanahu ve teala'nın hangi sıfatlarındandır yüz? Fili sıfatlarından mı? Zati sıfatlarındandır. Tamam. Yüz yani zata, yüz zattandır. Zata tabidir. O zaman zorunlu olarak ne? Zata delal eder. O yüzden ehli sünnet alimlerini tabir sahilse bu miskinler anlayamıyor bu noktada. Şimdi ehli sünnet alimlerinin genel olarak külli olarak her zaman her yerde her, her platformda ortaya koydukları külli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 Kabul, kabul ediyoruz. Ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi bu, bu insanlara ikinci ikinci reddi olarak deriz ki mesela هذا min bâbi itilâqil vecihi aledzet yani her şey helak olacaktır. Ne hariç? Zat. Yüzü. Haric. Yani zat iltizam olarak zat. Yoksa ayette geçen yüzdür. O yüzden yüzün ispatı ne olarak var? Mutabakat olarak da var. Tadammun olarak da yüzün ispatı Var. Zatın helak ne olarak e, delalet var. İltizam olarak bunun neyi var? Delaleti var. Birinci reddi olarak böyle veririz. Şimdi i̇kinci reddi olarak deriz ki, <gülüyor> yüzün vecihin zata itilak edilmesi. Yüz kelimesinin zat hakkında kullanılması. Bu Arap dil edebiyatında maruf. Şimdi bize diyorlar ki mesela,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 gereğiyle yani iltizamıyla sabit. Diyor ki size ikinci olarak reddiyemiz daha var. Veceh, Arap dil edebiyatında zikredilir ve zat için kullanılır. Bu dilde maruftur. Türkçede kullanırsın. Adam diyorsun ki sevmediğin birisi var bir odada veya bir mekanda. O sevmediğin kişinin yanında da başka birisi var. Ve o sevmediğin kişinin yanındaki o başka birisini sen seviyorsun. Onun için yanına gidiyorsun onun. Yanına gidiyorsun. O sevmediğin kişi geliyorsan diyor ki ya ne geldin diyor buraya. Yani benimle ne işin var senin? Ben ne diyor? senin yüzün için gelmedim ben. Yani ne? Senin, senin zatın için. Bu Türkçede de maruf. Ve bu Arap dili edebiyatında maruf oldu maruf. Tamam. Bu bedehi bir şey. Bu çok maruf. Mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Haram. Yüzünü mescidi harama çevir. Şimdi biz yüzümüzü namaz kılarken nereye çeviriyoruz? Yani. Kıble ne taraf şimdi bu, buraya göre? Şöyle değil mi? Çok hafif sağ. Evet. Diyor ki Allah yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Tamam cihet bu taraf. Ben zatımı buraya çevireceğim, yüzümü buraya çevireceğim. Bunu mu istiyor Allah subhanehu ve teala? Hayır. İstiyor mu bunu? Yoksa tamamıyla zatımı mı söylüyor burada Allah subhanehu ve ha. Ama hangi kelimeyi kullandı?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 Buna ehl-i sünnet alimler de derler. Bu zaten bedehi bir şey ee, imam zerkisinin ulumul Kuran'daki takasusu. Bu maruf. Diyor ki itilakul itilaku it ismil cüz alal diye bir bap açar kendi ulumul Kuran'da. Yani cüzün cüzün kül hakkında kullanılması bir külli bir değer düşün. Bu külli bir değerin külli bir değer bunun cüzleri var bunu oluşturan. Sen sadece zikredip Küllü kastediyorsun. Bu Arap dilinde maruf. Tamam. İtalâku ismil cüz alelkul. Cüz isminin kullanılıp cüzün isminin kullanılıp neyi neyin kastedilmesi? Bu isimle küllün kastedilmesi babın diye bir bab açıyor. Bak. Babları örnek verirken neye örnek veriyor? Kullü <gül> şeyin halikun illa ve cehu ayetin örnek veriyor. Her şey helak olacaktır ama neyi hariç? Allah'ın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 Değil mi? Şimdi ben sana desem ki 100 deyip sussam. Ne anlarsın? Sadece 100 deyip sussam. Bir rakam da anlayabilirsin. Suda 100 de anlayabilirsin. İnsan yüzü de anlayabilirsin. Değil mi? Şimdi Allah Subhanahu ve teala her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariçtir dediğinde yüz. Hem onun vecihi hariçtir diyelim ki anlayalım. Her şey helak olacaktır. Onun vecihi hariçtir dediğinde. Vecin manalarından birisi ne? Asıl manası ne vecin? Yüz. Doğru mu? Al sana 100. Vecih yüz demek.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 Şimdi ne demişti rahimeullah ve delalatu'l-iltizam talib talib bi min İnsan bununla birçok mesele elde edebilir tek bir delille. Bu delalatu'l-iltizamı füketmeyi Allah kendisine nasip ederse bunları anlattık ve bunun semerlerini deminden beri onu gösterdik. O yüzden İbnü'l-Seyyid'in neye vurgu yaptığını anladık değil mi? Bak bir mesele neler elde ediliyor. Tamam.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 Yani düşün ki Allah'ın kelamında bir şey var ve Resulü'nün kelamında da bir şey var ve bu zikredilen şeyler bir şeyleri gerektiriyor. Bu nedir? Haktır. Ve Neden? Neden haktır? Ve zâlike li enne kelâme kelamallâhi ve resûlehu Çünkü Allah'ın e, ve Resulü'nün kelamı hakkun, haktır. Ve lâzimul hakkı hakkun. Ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? Haktır. Tamam. Hakkın gerektirdiği şey de haktır. Ve enna Allahu Teala alimun bima yakunu laziman min kelamihi ve kelami rasulih Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendi kullandığı kelamın, sözün, kendi kendi kelamının ve resulünün kelamının neyi gerektirdiğini, bu kelamının veya resulünün kelamının lazımını neyi bilir?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 üç şekildedir diyor Şeyh Hüseyin. şimdi onu söyleyecek diyor ki o emel lazım lazıma gelince min kawli ahadin siva kawli Allahi ve Rasulihi fela hu halat Allah ve Resulünün dışındaki herhangi birisinin sözünün lazımı sözünün gereğinin üç hali vardır üç hali vardır tamam diyor ki El-Ula, birincisi en yuzker lil qaıl ve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 Sıfatları inkar eden bir insanın sıfatları kabul eden bir kişiye şunu söylemesi gibi. Yani mesela bidat ehlinin bize söylemesi gibi. Diyor ki mesela bize. Yelzemun isbatike es sıfatü'l fi'liye eğer sen fiili sıfatlardan Allah hakkında fiili sıfatları kabul ediyorsan biz şimdi ehli sünnet olarak fiili sıfatları kabul ediyor muyuz? Gelmesi Allah'ın dünya semasına gezen üçte birinde inmesi diyor bunlar Allah'ın ne? Fiili sıfatları. Bunları kabul ediyor muyuz?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 yenilik tabir sayesinde teceddüt. Ama ne demek bu? Şimdi bunu anlatacağız. Mesela fe yekulul musbit. Karşı taraf bir ses, böyle bir itiraz getirdiğinde isim sıfatları ispat eden şu kişi yani ehli sünnet kişi der ki: "Naam. Evet, benim için bir sorun yok. Ve ana eltazimu bi Ben bunu kabul ediyorum. Senin getirdiğin bu lazimiyeti, zorunluluğu kabul ediyorum. Fe inna taala lem yazal ve la yazalu faala lima yurid. Ve la nafad li aqwalihi ve af'alihi.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 Önceden yoktu, sonradan var oldu. Tamam bunu Buna yaklaşıyorlar. Şimdi ona gelecek o işgale cevap. Ve kema kâle Allah subhanehu ve buyurduğu gibi Kul, lew kânel bahru midâden kelimâti Rabbi, le nefidel bahru qabla en tenfede kelimâtu Rabbi ve lew cînâ bimithlihi Rabbinin kelimeleri için eğer eğer deniz Rabbinin mürekkep olsa Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa Tamam. Bunlar e, bu eee Lenefidel bahru kabla an telfedeki kelimatu Rabbi. Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ne olur? Bu mürekkepler biter yine Rabbinin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez. Ve lev ciina bi mislihi mededan ve yardımcı olarak bir o kadarını daha katsak bile Tüm bu denizler mürekkep olsa bir o kadarın daha yardımcı olarak da katsak Rabbimin kelimeleri bitmeden önce ne bu mürekkepler biter yetmez Tamam mı? Yani demek ki ne? Allah Subhanahu ve Teala devamlı teceddit olarak fiil olarak fiil işler. Bir sorun yok. Yine Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve kale. "Velau enna fi'l ardı min şecrete Eğer yerde olan bütün ağaçlar ne kalem olsa. "Vel bahru yemudduhu min ba'dihi Yeah, ve deniz de ardından yedi deniz daha e, mürekkep olup katılsa mâ nefidet kelimatullâh fe innallâhe azizun hakim Allah subhanehu ve teâlâ'nın kelimeleri tükenmez Allah azizdir hakimdir <gülüyor> <gülüyor> ve hudûs-u âhâdi fi'lihî la naqsan fi hakkîhî ve Allah'ın fiillerinin âhatlarının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 külli bir manadır vesaire böyle uzatıyorlar kelam nefsi diyorlar kelam nefsi bu çok uzun kısım burası şimdi konumuz değil o tamam al Allah سبحانه ve teala buyuruyor ma yatihim min zikrin min Rabbihim muhtes Rabbinden muhtes yeni bir söz gelmiyor hemen elencey alarak dinlerler ne olmuş yani Allah'ın yenilik fiillerinde yenilik olması bu mahluk olmasını gerektirmez ki yenilik olması Şimdi e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine ne buyuruyor? Ennallâhe yuhdithu min emriyi mâ Allah kendi emrinden dilediğini ihdâs eder, muhdes eder, ortaya koyar. Bu söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Şeyhul İslam ne diyor ama? Şimdi burası çok önemli. Şeyhul İslam ibni Teymi diyor ki burada. Bu lafız, bunların kullandığı yani hudus, hadis, yenilik, yenilenme olayı. laf, Bu lafzın yani hadis lafzının kelam ehli indinde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 Allah subhanehu ve Teala gelmesi zatında yaratıkların yaratılmış bir şeyin hulul etmesi diye böyle bir şey gerektirmez. Bu zaten küfür. İşte biz bu hudus, e, hudusluğu nef yetmeyiz. Allah'ın kelamındaki veya Resul'ün kelamındaki veya Lugat ehlinin kelamındaki anlaşılan gerçek bir hudusluk var. Onu işte e, nef yetmeyiz biz. Kelam ehlinin hudustan kastettiği nedir? Mahluk olan. Yani onlara göre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 Çünkü neden önceden duymamışlardı? Şimdi geldi. Yoksa Allah katında o belliydi zaten o söz. Senin için Allah hakkında yenilik mi oldu diyeceğiz şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve yerini duydu vesaire hesabı. Tamam mı? Ee, bu ayet hakkında diyorlar ki ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı için mühtesedir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin "İnne Allah yuhtasu min emrihi ma yasha." Yani Allah emrinden dilediğini ihdas eder. Nebi Hesselem bu sözü için. Alimler yine ne diyor? Yani ümmet için bir şey ihdas eder demek. Şimdi Allah demiyor mu? Nebi Hesselem Allah hakkında demiyor mu? Allah yuhtesu min emrihi yaşa. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Nasıl? Yani şimdi bu Allah hakkında zaten mağrub belli bir şey. Bunu ihdas eder. Yani kimin için? Ümmet için bu bir yeniliktir. Tamam. Eee yani Allah azze ve celle malum ve ma'ruf olan bir şeyi teşri olarak ihdas etmiştir. Ortaya koymuştur. Bu bu demektir sadece. İşte Allah'ın emri ümmet için mühtesdir yani yenidir. Çünkü ilk defa bunlar ne yapıyorlar? Duyuyorlar. Mesela İmam Şafii'nin görüşü az önce söylediğimiz gibi. Adam iki elbise almış. Biri 20 gün önce, birisi 15 gün önce. Değil mi? Adam e, 20 gün önce elb aldığı elbiseden sorduğun zaman adam ne diyor elbise için? Bu eski. 15 gün önce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 Siz hudustan ne kastediyorsunuz? Eğer derlerse ki kendi silahımızdaki şeyleri kastediyoruz, biz bunu reddediyoruz. Allah hakkında mahluk, hulul etmesi vesaire böyle şeyleri reddediyoruz. Ama bizim anlattığımız hudustluğu siz soruyorsunuz. Allah ne deriz biz? Dilediğini yapar. Dilediğini ehdas eder. Bazen merhamet eder, bazen etmez. Bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bunda hiçbir sorun yok. Ee, önümüzdeki ders 5. kaydından itibaren devam ederiz. Allah'u aleyhi